Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla İqra bismi Rabbikellezi khalak Yaratan Rabbinin adıyla oku Khalakal insana min alaka O insanı bir alaktan, aşılanmış bir yumurtadan yarattı İqra ve Rabbuken ekran Oku, çünkü Rabbin en büyük kerem sahibidir. <gülüyor> o, kalemle öğretendir. İnsana bilmediği şeyleri öğretti. Hayır, şüphesiz insan, kendisini ihtiyaçtan kurtulmuş görmesinden dolayı Gerçekten isyan ederek haddini aşar. <gülüyor> Muhakkak ki dönüş Rabbinedir. <gülüyor> Namaz kılarken bir kulu peygamberin namazdan menedeni gördün mü? <gülüyor> ne dersin? O peygamber doğru yolda ise Yahut takvayı emrediyorsa Ne dersin o meneden Peygamberi yalanlıyor Ve doğru yoldan yüz çeviriyorsa Bu adam Allah'ın yaptıklarını gördüğünü bilmez mi Kalla Nâsiyetin kâlibetin khâti'ah Hayır Eğer vazgeçmezse Derhal onu alnından Perkeminden O yalancı günahkar alnından Perkeminden yakalarız Ve cehenneme atarız O hemen gidip Meclisini kendi taraftarlarını çağırsın Biz de zebanileri çağıracağız Hayır Ona uyma Allah'a secde et Ve yalnızca ona yaklaş